Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar, ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. E, bu akşamki konuğuma telefonla e, bağlanacağız çünkü kendisi Antalya'da. Yaşıyor. Şair Şehmuz Ay ile görüşeceğiz. Şehmuz orada mısın? Evet buradayım. Merhabalar. Merhabalar, Merhaba. hoş geldin matbuat Teşekkür Dünyasına. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ee, yayınlar diyorum. Eyvallah. Ee, Şehmuz şiir kitabının Yaşama Cezası aslında tam bir yıl önce e, yayınlanmıştı. Hı hı, evet. e, bizim için biraz e, jeton geç düştü e, diyelim. <gülüyor> Stop. Stop. Ee, ama senin de yarın e, 40. Yaşına, yaşını idrak ediyor olmanı bahane ederek hı hı. E, bu akşam konuk almak istedik. Sen de kabul ettin, sağ olasın. Ben de sağ ol, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok inceliklisiniz. Eyvallah. Ee, e, Şeymuz, e, tamam sen yarın 40 yaşına gireceksin ama bu 40 yıl e, çok da kolay yahut sıradan bir e, 40 yıl değil... Hı hı. Ee, malum yani 12 Eylül e, darbe günlerindeki e, çocukluğundan e, 14 yaşında e, 26 gün boyunca işkence görmene ondan sonra da 14 yıl boyunca 8 ay hapishanede e, yatmana kadar e, süren bir süreç söz konusu aslında. Bu yaşama cezası e, kitabındaki şiirlerde öyle tahmin ediyorum ki o dönemin verimleri. Evet, doğru. Yani aslında ben şöyle diyorum, yani evet, hapishanede iyi yaptık ve evet, çok zorlu bir gençlik yılı, gençlik dönemi geçti. Ama yani bunu şöyle, yani sadece işte hapishanede mağdur olduk böyle yani zulüm gördük değil de buna bir de ben tanıklık olarak yani bir, yani bir yanıyla da bu şiirler Estetik bir tanıklık yani bu hapishane sürecine, o yaşanmışlıklara, Türkiye'nin o geçirdiği karanlık yıllarına bir tür estetik tanıklık olarak da görmek gerekir. Ben öyle değerlendiriyorum. Tam da öyle, tam da öyle yani e, tam da bu nedenle aslında e, programın anonsunu yaparken e, gündüzden hapishane deneyimini e, konuşacağız. E, şiir ve hapishane deneyimi ilişkisini konuşacağız Şeyh Musa ile diye Söylemiştim Çünkü hakikaten yaşama cezasındaki e, şiirler tam da senin belirttiğin gibi e, biz böyle böyle acılar çektik e, aman vah falan gibi e, şiirler değil tam tersine bir tür e, deneyim ve e, gözlem şahitlik evet. odağında gelişiyor. Yani şöyle yani aslında sanatın da e, edebiyatın da e, şiirin de rollerinden birisi yani görevlerinden birisi belki de tanıklıktır yani çağa tanıklık yaşananlara tanıklık o acılara tanıklık ama bunu tabii sanatın imkanlarıyla edebiyatın imkanlarıyla dilin imkanlarıyla e, ifade etmek e, belki de o gerçekliği dönüştürerek yeniden yaratmak. Çünkü o çıplak haliyle gerçekliği zaten biyografi, bir hikaye olarak anlatabilirsiniz. işte belgeseller çekilebiliyor. Kim tekin günümüzde hapishaneye dair birçok belgesel, film, tartışma yaşanıyor, yapılıyor. İnsanlar bu dönemlere dair daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Bu bir yanı. Ama bir yanıyla da bu sürecin farklı bir muhasebesini yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hapishane deneyimi bir bakıma şeydir, yani içine kapatıldığınız bir kuyudasınız ve zaman donuyor. Yani hangi tarihte, hangi çağda, hangi ömrünüzün, hangi deminde hapishaneye alınmışsanız orada saplanıp kalıyorsunuz. Zaman dışarıda ilerliyor ama siz orada kalıyorsunuz. O yüzden de bazen içeriden yazıştığımız arkadaşlara ben şöyle derdim. Siz gelecekte yaşıyorsunuz, biz geçmişte yaşıyoruz. Bu mektup şimdiki zamanda bir buluşma olabilir diye böyle derdim böyle yani biraz şaka, daha biraz ciddi. Ee, yani bir hakikaten de o zaman hem zamanların e, algılanışı bakımından hem insanın orada kendi iş dünyasıyla sürekli karşılaşması açısından tabi işin diğer tarafı da var <gülüyor> orada kurulan ilişkiler yaşanan yapılan okumalar tabi sadece e, debil metin olarak değil aynı zamanda kendi içini, kendi dünyanın kendi deneyimini, pratiğini, Çocukluğunu yeniden okumalar, insanı farklı gözlerle bakmaya itiyor, e, farklı şekilde değerlendirmeye itiyor. Bu şekilde bir e, yani süreç yaşanıyor. Ha, hapishane sonrasında ben zaten dışarı çıktığımda bu, bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadım bir Belki de biraz erken yaşta, çocuk yaşta e, hapishaneye girmiş olmamdan kaynaklanan bir e, bocalama oldu bu. O yüzden de yani ilk çıktığımda ilk uzun süre yazamadım, okuyamadım, çizemedim, dışarıda, sokakta yürüyemedim. Ee, i̇lk yazdığım yazdığım adı da çıkarın beni bu dışarıdan oldu. Evet, tam da e, o noktaya e, dokunmak istiyordum ben de. E, Müddet Yaşama Cezası kitabındaki Müddetname e, adlı şiirinde, e, durmadan öldüğüm bu yerde zamanım doldu, başka bir hayata mahkum oluyorum şimdi, başka bir cezaya sürülüyorum. Dedikten az sonra da hiçbir şey, hiçbir şey eskisi gibi değil ve yeni olan hiçbir şey yok diyorsun. E, ve az önce söylediğin gibi e, dışarı çıktıktan sonra da e, çıkarın beni bu dışarıdan e, başlıklı. Önemli bir yazı yazıyorsun ki e, bu başlığın tam da kendisi e, bu anlamdaki literatür için bir e, şey haline geldi bir. E, ...slogan neredeyse... ...yahut e, bir özetleyici cümle... ...haline geldi. Evet, e, ve şiirlerinde de şeyi görüyoruz... E, ...iki ana... E, ...hesaplaşma noktası... E, ...var gibi geliyor bana şiirlerinde. Biri zaman kavramıyla... ...senin de az önce belirttiğin gibi... ...iki ayrı zamanın e, aktığını... ...biliyor olmak ama... ...birinin içerisinde... E, ...tırnak içinde hapis kalmış olmak... Ama sonra da diğerinin içinde hapis kalmak ee, ve yeni kavramı hep bir e, e, eski gibi olan ama yeni e, olduğunu bildiğin ama aslında içinde onun da yeni hiçbir şeyin olmadığının da farkında olduğun e, garip bir tür e, sürekli arada kalma e, hali var gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet doğru aslında hapishane bir bakıma da şey demek. Korkunç bir tekrar tekrar tekrar yine tekrar yine tekrar her sabah hangi aynı saatte ne geleceğini hangi gün hangi öğün ne yiyeceğini hangi gardiyanların saymak geleceğini hangi günlerde arama olacağını e, aşağı yukarı hepsi korkunç bir tekrar içinde. E, yani Ve bu bir bir süre sonra bir döngüye böyle içinden çıkamadığım içinde çıkmakta güçlük çektiğim bir döngüye dönüşüyor. Ee, mesela şu anda ben hatırlamaya çalışıyorum bazı olaylar o kadar net hatırlıyorum ki fotoğraf gibi, film şeridi gibi canlı. bazı olayların isimleri korkunç bir şekilde unutuyorum yani bu bilinçli bir şekilde değil ama hatırlamayı hatırlayamıyorum mesela geçenlerde bir arkadaşımla karşılaştım ee, uzun yıllar beraber kaldık aynı konuştuk ismini hatırlayamadım bir türlü ama benim hafızamda korkunç bir kuvvetli yani bu anlamda bir sıkıntım yok yani hafızamdan Hı -hı. yana bir e, sorun yok ama bu e, o tekrarın Tanrım bezdirici hali bir süre sonra e, şeye de yani yeni olan ne Aynı, dediğin gibi yeni olan ne ben neyim ben hangi şeyin içindeyim hangi zaman şu anda bile zamanla ilgili ben hala sıkıntılarım hala günleri saatleri şey yapamıyorum e, yani bir şeye bakmadan her zaman tarihi bilemiyorum e, böyle bir insanda zamana dair böyle bir, nasıl diyeyim, algı, algısal bozukluk yaratıyor, algı bozukluğu yaratıyor. Ve insan yön duygusunu da kaybediyor dışarıda. Mesela uzun zaman ben dışarıda şehrin içine gezemiyordum, kaybolurdum. Oysa benim yön duygum çok kuvvetli. Bir kere geçtiğim bir şehirde, bir yerden, bir sokaktan, bir tepeden, bir dağdan, asla yani şaşırmadan tekrar giderdim. İşte bu şiirde de böyle aslında şiirde de mesela bu şiirin hazırlanmasına şükür Allah beni çok şey kastım yani dosya olarak basılmasında ben de hep o tekrar korkusu ve e, o dönüm içine tekrar girme endişesi nedeniyle hep böyle teledim, erteledim ve e, tabi sonuçta bir dosyaya dönüştü e, tabi bu biraz şey yapıyor o, yani o süreçleri hakikaten e, de ben e, hem anlatırken zorlanıyorum, tarif etme etmek biraz güç geliyor. Hem e, ya o deneyimi nasıl anlatır, nasıl anlatılır o deneyim, ben gerçekten zorlanıyorum, içinden geldiğim halde hayatının önemli bir bölümünü oradan geçirdiğim halde. E, tabii bu zaman içinde aşıyorsun bazı şeylerin yani hayatın içinde işte dostlarla işte sevdiklerinle şiirle edebiyatla. Onarıyor zaten edebiyatın bir yanı da bir işlevi de bu. Onarıcı olmalı, tedavi edici olmalı. Yani ruhu iyileştirmeli. Belki de beni iyileştiren en büyük şeylerden birisi de edebiyat şiir. Bunu diyebilirim. Bunu bir tür sonuç itibariyle o zaman şiir senin için yeni hayatına ayak uydurabilmek için bir tür rehabilitasyon yahut yaralarını sarmak için bir evet. bez ...görevi görmüş... Şehmuz. kesildi bir an evet, evet. duyuyor... Ee, ...peki Şehmuz ...bu şiirleri... ...yani şunu sormak istiyorum... ...hapishanedeyken... ...şiir yazıyor muydun yoksa çıktıktan sonra mı... ...yazmaya başladın... ...ben hapishanedeyken yazıyorum... ...zaten şiirlerin bu dosyadaki yani... ...yaşama cezasındaki şiirlerin önemli bir bölümü... ...içeride yazılmış... Hı hı. Son belki 2-3 tane şiir var yani yani bu dosyaya girenler arasında. Çoğu içeride yazılmış. Biraz düzeltmeler yapıldı teknik olarak işte bazı şekil verildi ama ağırlığı, ağırlıklı olarak içeride yazılmış şiirler. Dolayısıyla o az önce bahsettiğin e, hapishane yaşamındaki o gündelik e, tek düzelik bermutat hali e, şiire kaçarak ...kendi kendine çözmeye çalıştın diyebilir miyiz? Evet kesinlikle öyle. Yani şiir bir kaçış <gülüyor> alanı... ...aynı zamanda bir sığınak... ...bir özgürleşme alanı aynı zamanda. Hani burada kaçış derken belki biraz şeyle... Öyle, Hayata bir, tutunma öyle. anlamında. Evet o anlamda tutunma anlamında... ...o hapisinin korkunçluğundan uzaklaşma anlamında... ...evet bir kaçış... ...bir, bir, bir vaha yani... Şöyle, ...öyle de diyebiliriz. Bir vaha da diyebiliriz. Ee, peki... Şimdi az önce e, şimdi sürekli de e, program boyunca da e, hapishane meselesinden konuşarak e, seni e, boğmak sıkmak da istemem. E, az önce e, Şükrü abinin e, ismini andık. E, Şükrü abiden kastımız Şükrü Erbaş. Erbaş evet. hı hı. E, istersen, e, Şükrü Erbaş, evet. İstersen Şükrü Erbaş'la olan e, ilişkinizden çünkü e, ben en azından şunu çok iyi biliyorum ki çok e, yakın bir ilişkiniz var. Şükrü evet. abinin e, evlat dediği bir ee, yakınlıktasın ona hı hı. Ee, ve tanışmanızın da örneğin e, enteresan ve hoş bir hikayesi olduğunu biliyorum evet doğru ee, şimdi e, ben <gülüyor> çalışırken kardeşlerim elektronik çalışırken bir gün Şükrü abi içeri tabii ben tanıyorum onu ama tabii işte, tanışmadığımız için geldi işte kardeşimle konuştu oturduk sonra ben işte siz baş mısınız dedim şaşırdı. Yani bir elektronikçi dükkanında halen de anlatır. Daha geçen gün bile gene bir arkadaşlara anlatır. Ben bir elektronikçi dükkanında aslında tabii şiirin şeyi yok. Yani her yerde herkes şiirle şiirle ilgili duyan insanlarla karşılaşabilir ama insan tabii böyle bir bağlantı kuramıyordu yani bir elektronikçi dükkanında. Bir kendisini tanıyan birisini görünce Şükür abi şaşırdı. Oradan tanıştık. Ondan sonra o gün bugündür dostluğumuz diyor. Aslında benim için çok ayrı bir hikayesi var. Zamanınız varsa kısaca anlatayım. Tabii tabii. Şimdi hayata dönüş operasyonu, korkunç katliam olduğunda ben Bursa cezaevindeydim ve bütün her şeyimiz yok edildi. Defterler, kitaplar, kalemler, böyle resmen böyle çıplak duvarlarla baş başa bırakıldık. İki insan yaşamını yitirdi, bir sürü yaralı, böyle korkunç bir günlerdi. Şans eseri ben bir gün öncesinde bir şiirimi göndermişim. Şiirin, bu kitabın da ilk şiiri, İpek yolu. Onu postayla gönderdim. Defter dergisi yayınlanıyordu meksit tarafından çıkardımdan hatırlarsam. Evet. Ee, gönderdim. Ertesi sabah da operasyon oldu. Tabii unuttuk onu. Aradan bir, bir zaman geçti. Uzun süre gazete vermediler, dergi vermediler, kitaplarımız hepsi al, kaloförlere atıldı falan. İlk gazete içeri alındığında, gazeteleri içeri aldıklarında ben bir gazete, radikal gazetesini kültür sanat sayfasını karıştırırken defter dergisini İranlı gördüm. Ve e, ilk şiirim orada yayınlandı. Ben Şükrü Eribaş'ın altında, yani isim olarak. Öyle de bir tesadüfi var, öyle güzel bir hikayesi de var. Müthiş. Tam çok mutlu oldum o hadisemede, o kadar korkunç şeyler içinde. Birdenbire isminizli gazetedeki bir ilanda şiirinde çıktığını görüyorsunuz. Benim işimi çok böyle halen hatırlarken böyle içimi ürperen, içimi ürperen bir hikayedir bu. İşte ondan sonra dışarı geldik, oradan Şükrü abiyle tanıştık ve dostluğumuz çok güzel bir şekilde sürüyor. Yani hayatın nereden göz kırpacağı belli olmuyor hakikaten. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, peki şimdi geçenlerde sana bir soruşturma sorusu göndermiştim. Hı hı. Soruşturma derken bir edebi soruşturma. Yani, Önümüzdeki <gülüyor> Bu e, tamamen edebi bir e, soruşturma. Hı hı. E, önümüzdeki Şubat ayında Varlık ve Mesele dergilerinde e, yayınlanacak olan e, yaratıcı yazarlık endüstrisi üzerine bir e, hı hı. soruşturma kapsamında. E, sana gönderdiğim e, sorulardan birine verdiğin yanıtta... E, işte Diyarbakır, Mardin, e, Muş, e, Antalya gibi coğrafyalarda taşra denilen coğrafyalarda diyordum e, gelişmekte olan, değişmekte olan ve kendini geliştiren e, yeni bir okur profili e, oluşuyor. Evet. E, ama tam da bu işte merkez denilen İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki e, yapılardan ve profil okur profilinin değişiminden farklı bir seyirde gerçekleşiyor bu Hı -hı. E, diyordum Hı -hı. E, tabii şeyin e, soruşturmanın e, kısalığı e, nedeniyle e, çok üzerine e, şey yapamamıştım ama Hı -hı. bunu e, biraz da olsa konuşalım e, Hı -hı. istiyorum yani bu e, Taşra'da Yahut Doğu'da nasıl e, söyleyeceksek söyleyelim ama Hı -hı. E, değişmekte olan o okur profili e, gelmekte olan yeni e, okur nesli ee, ile ilgili gözlemlerini merak ediyorum. Evet aslında ben birçok kitap suvarına katıldım. Zaman zaman etkinliklere katılıyorum. Ayrıca Şükür Ağabey'in ve başka şair arkadaşlarının arkadaşlarım işte gidiş gelişlerinden aktardıklarından gözlemliyorum. Bizzat kendim gözlemiyorum. Antalya'da da bir sürü etkinlik oluyor. İşte Mart ayında mesela Altın Portakal şiir etkinliği olacak. Hiç ummadığım yerlerde hiç yani buradan şiire ilgi çıkmaz dediğim yerlerden, insanlardan bakıyorsunuz böyle çok ilgili hani böyle böyle meraklı bir artisti görmüş Artist gelmiş de gelip gidip göreyim diye hani imzasını alayım diye değil gerçekten onu okumuş, onunla eleştirel bir bağ kurmuş yani sevgisi de olan ama aynı zamanda eleştirel bir bağ kurmuş sorularından da bunu hissettiğiniz yani o e eleştirel bak kurduğunun sorularından sorgulamalarından tartışmalarından anladığınız bir okul profili var çok fazla böyle e, bu merkezsiz edebiyatın merkezlerindeki işte bu, e, e, ok, o merkezi kalelerden bildiğimiz o şeyleri çok aşkın değiller çok bilmezler O mekanizmaları çok bilmiyorlar ama iyi okuyorlar yani hiç ummadın bakıyorsun Adorno okuyor Adorno tartışıyor bakıyorsun Walter Benjamin okumuş ya da şairin şu şu tartıştığı şairin şu şiirinde şu neyi anlatıyor diye böyle çok ciddi bir şekilde yani gerçekten derinliğine onu anlamaya çalışan bir şekilde sorduğunu görüyorsunuz. Ve bu 1-2-3-5 sayısı giderek artan kararlı bir şekilde çoğalan bir okur kitlesini görüyoruz. Zaten e, sonra, yani böyle soruşturmalara gerçekten Anadolu'ya, işte Doğu'ya, Taşra'ya giden şairlere sorsanız hepsi, hepsi hemen hemen aynı şeyi diyecek Mesela en son Şükrü abi Sivas'a gitti. Bu 2 Temmuz katliamından beri kimse pek gitmediği için gittir diyor, inanılmaz yani böyle savun lebalet dolu ve insanlar tartışıyor, konuşuyor. Ee, bir sürü edebiyat, e, edebiyattaki bir sürü işte yeni çıkan yani bu bildiğimiz yani popüler anlamda değil de gerçekten de sahici edebiyatla ilgili insanlar tartışıyorlar. E, ben de o yüzden yani... E, Yeni bir okur profilinin, yeni bir okur tipinin geldiğini ve bu merkezin o istatistiklerine, onların çok okunan kitaplar listesine sığmayan, onların o çerçevelerine çok belki uymayan bir okur tipi bu. Ee, bu iyi bir şey. Ben edebiyatımız adına, şiirimiz adına bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu nasıl daha iyi... yani. Bu, bu tür gelişmelerin önünü açacak etkinlikler programlamak, daha çok insanların bu oku tipinin kendi ifade edeceği ya da daha çok edebiyata rengini vereceği, ışığını vereceği ortamlar yaratmak gerekir. Ama bu nasıl yapılacağını inanıp birini bilmiyorum. Evet, yani şeyde de daha önceki matbuat dünyası, programlarında birkaç tanesinde bunun altını çizmiştik aslında. Yarının edebiyatı, yarının Türkiye edebiyatı yeni sesler, yeni sözler duyacaksa eğer bu sesler ve sözler kuvvetle muhtemel en azından benim için kuvvetle muhtemel ki Taşra'dan gelecek. Merkezden, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den falan değil Taşra'dan gelecek. Çünkü buralarda bu merkez denilen coğrafyalardaki e, yayın dünyası yahut edebiyat dünyası e, yahut entelektüel dünya ne diyeceksek onun adını artık evet. e, son derece e, piyasa ilişkileri e, içerisinde tıkanmış kalmış e, bir durumda ve tam da o bahsettiğin şekilde samimi bir şekilde e, kişisel bir takım e, entelektüel dertlerinin etrafında okumalar yaparak sorgulamalar Aynen. Üzerine giderek birini yakaladığın anda şey yapıp cebindeki iPod'u çıkarıp birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz demek yerine Sizin kitabınızda bilmem ne noktasına kafam takıldı, kafam takıldı. ne diyorsunuz Aynen o şekilde Aynen. gibi gelen okur bu mer merkezlerde kalmadı artık Yani muhakkak tabii ki bir tane iki tane adacık gibi yaşayan okur grupları vesaireler vardır. Onları dışlıyor değilim ama genel anlamda bu kalmamış gibi görünüyor en azından benim için. Biraz popüler kültürün <gülüyor> değişik bir yani edebiyattaki bir hali ne dönüşüyor. Yani edebiyat biraz popüler kültürü taklit etmeye veya onu değişik bir versiyonuna dönüşmeye yani bu merkezdeki edebiyat için öyle diyebilir miyiz bilmiyorum belki abartılı haksız da bulunabilir bu değerlendirmi ama yani çok fazla böyle hem üretimde çok fabrikasyon böyle kapitalist üretim şamasına uygun bir şey. Hem onun pazarlanmasında hem okura tabi o okur da artık müşteri olarak algılanıyor. Evet. Ve bu, bu bir süre sonra o da işte ürününü aldığı işte ürününü de işte dediğiniz gibi fotoğraf çekme, onun görme falan cayı gördüm diyen bir okur tipi var merkez ama dediğim gibi gerçekten o şey çok önemli. Yani taşla dediğimiz Anadolu'da, Doğu'da, Anadolu'da, iç Anadolu'da hiç ummadığınız hiç ummadığınız yerlerde, hiç ummadığınız Burada bile varuşların yani varuşlarında, gettolarında bile gidin inanılmaz şeyler görürsünüz. Ben şahit oluyorum, Gününe her gün şahit oluyorum, her zaman her etkinlikte şahit oluyorum. Ve her gün biraz daha şaşırıyorum ve seviniyorum bu gelişme adına. Umarım onların da e, seslerini, yazılarını, e, şiirlerini, öykülerini e, duyuracakları yayın mecraları zaman içerisinde e, oluşur ve serpilir. Ee, şimdi programın son 2-3 dakikasına girdik ama e, kitabının Yaşama Cezası e, adlı şiir kitabının e, arkasındaki şiir alıntısında şöyle bir e, iki dize var. Hı hı. E, dönme vakti gelmedi mi? Annem tuz almaya göndermişti beni di hı hı. diye e, iki dize var. Hı hı. E, şimdi ben bu iki dize üzerinden e, bu senin gidişini... E, Programın başında e, üzerine konuştuğumuz hapishane deneyimin e, üzerinden e, ve dönüşünün de artık e, bugünkü e, Şeyh Mus, e, üzerinden düşünüyorum. Evet, e, ve hani dönüşünün üzerinden tırnak içerisinde dönüşünün üzerinden yaklaşık 10 sene geçti ya da e, ya, üzerinde sekiz, hatta. E, yo yani çıkışım 8 yıl geçti tam 10 yıl olmadı ama 10 yıl ha evet. Peki yani sekiz yıl e, diyelim bu sekiz yıl içerisindeki e, yeni ürünleri, e, yeni şiirleri e, ne zaman okuyacağız senden? E, sesim kesildi ben bir daha soramadım. Peki şimdi şu anda duyuyor musun beni? Şu anda duyuyor musun beni? Heh, şimdi duyuyorum. Şimdi duyuyorsun peki. Hı. Ee, şimdi Yaşama cezasındaki şiirlerinin büyük kısmı e, hapishane deneyiminin sırasında Hı -hı. çıktığına göre Hı -hı. ve hapishane hayatındaki hapishane dönemi de 8 yıldır kapandığına göre evet. bu 8 yıllık e, süreç içerisindeki ürünleri e, ne zaman okuyacağız? Yeni evet. e, masada neler var? Evet, birikiyor şiirler bir yerde. En zor kısmı da onu bir dosya bütünlüğü halinde verilemek. Yani Sanırım bu yıl içinde onu dosya Yani bir dosya dönüştürme Yani düşünüyorum Umarım ki yani bunu becerebilirim Ayrıca bir Projem daha var yürüyen hapishane diye Yani bu bana şeyden O Kayseri yolunda Hatırlarsanız Van'dan sevk olan Dört tane mahkum yanarak öldü ya evet. Evet. Çok etkiledi beni ben de çok sevki yaşadım Sekiz cezaevi dolaştım bir sürü hastane yani o, o O beni çok etkiledi Ve ben oradan yani bu arabada sevk edilen mahkum, mahpuslarla ilgili böyle bir belgesel e, düşünüyorum. İlman ne? Hiç arkadaşım da belgesel yanlışı. Ben de onu kitaba dönüştürmeyi düşünüyorum. Yani bu sene için iki projem var. Bir şiir, e, bir de e, bu şey, yani yürüyen hapishane ya da yoldaki hapishane daha tam isminlikleşmedi ama böyle bir tasarım var. Harika. O zaman e, yeni projelerle e, birlikte matbuat dünyasında seni yeniden e, konuk etmek isteyeceğiz anlamına geliyor bu. E, ama senden sen aynı zamanda birçok dergiye de farklı konularda denemeler makaleler de yazıyorsun. Hı hı, evet. Aslında senden onun da kitaplaşmış halini beklediğimizi bir okur isteği olarak <gülüyor> iletmiş olayım. teşekkür ediyorum. Evet aslında o da vardı da ben hani bilmiyorum belki hani evet o da o da masada duruyor bir hayli kitap hacmini de açtı o yazdılar. Evet, evet. Evet, onlar da doğru söylüyorsun. Bak unutmuştum. Hiç hatırlattım. <gülüyor> Teşekkürler. Eyvallah. Şeymus, e, katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çağırmadım sağ olasın. Sağ ee, Antalya'dan telefonla e, ancak bu kadar e, sohbet <gülüyor> edebildik. Evet. E, herkese çok çok selamlar. Evet, size de teşekkür ediyorum. Görüşmek çok, üzere. Çok sağ olun. Çok inceliklisiniz. İyi Eyvallah. akşamlar. Sağ olasın. Sağ olasın. Efendim bu akşam e, Yaşama Cezası adlı şiir kitabıyla e, Şehmus Ay'ı Ay e, konuğumuz oldu. E, Şehmuz Ay yarın e, 40. yaşını e, idrak edecek. E, bu vesileyle de e, tam geçen yıl bir sene önce e, yayınlamış olduğu şiir kitabı üzerinden ve e, hapishane deneyimi e, üzerinden sohbet ettik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.